Eh, Ahkaf suresi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, her sureden önce yaptığımız gibi, eh, At Kamii'nin yaşadığı bölgede rüzgarlar Ahkaf denilen kum tepeleri ne meydana getiriyormuş. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yıllarından söz edildiğinden sure Ahkaf adını almıştır. Mekke'de inmiştir ve 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitap, aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. İnkar edenler, ıyırıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, söylesenize, Allah'ı bırakıp, tapt Allah bırakıp taptığınız şeyler, yeryüzünde ne yaratmışlar? Göstersenize bana. Yoksa... Onların göklere ortaklıkları mı var? Eğer doğru, eğer doğru söyleyenlerdenseniz, bundan evvel size indirilmiş bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların tapmalarından habersizdirler. İnsanlar bir araya toplandıkları zaman, müşrikler onlara, tapındıklarına düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. Ayetlerimiz onları açıkça okunduğu zaman, hakikat kendilerine geldiğinde onu inkar ederler. Bu apaçık bir büyüdür derler. Yoksa, onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi sanmaya gücünüz yetmez. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O bağışlayandır, esirgeyendir. De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilerini uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, hiç düşündünüz mü? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İnkar edenler, iman edenler hakkında dediler ki, bu iş bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi. Fakat Onlar bununla doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için bu eski bir yalandır diyecekler. Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu da zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş doğrulayıcı bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlilirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmete doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve Razı olacağın yararlı işler yapmamı temin et. Benim için de, zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. İşte yaptıklarının, iyisi kabul ede yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu kendilerine verilen doğru bir sorudur. Ana ve babasına öfbe size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken benim ben mi tekrar diriltilmekle tehdit ediyorsunuz? Özür dilerim, tekrar alayım. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken benim mi tekrar diril dirilmekle tehdit ediyorsunuz? Diyen kimseye Ana ve babası Allah'ın yardımını sığınarak yazıklar olsun sana. İman et. Allah'ın vaadi gerçektir. Dedikleri halde o Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir der. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında azabın gerçekleştiği kimselerdir. Evet, gerçekten onlar ziyanı uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah Onlar yaptıklarının karşılığını verir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe arzulunacakları gün onlara şöyle denir. Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz. At kardeşini Hud'u an. Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği ahkâf bölgesindeki kamini Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum, demişti. Sen bizim ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir, dediler. Hud da, Bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum dedi. Nihayet onu vadilerinde doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar, Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim o kasırga gelince, onların evlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun ki, onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri, kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Andolsun biz, çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için ilah edindikleri şeyler, kendilerine yardım etseler diye, hayır onları bırakıp gittiler. Bu, onların yalanı ve uydurup durdukları şeylerdir. Hani cinlerden bir grubu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun demişler. Kur'an'ın okuması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz dediler. Doğrusu biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz. Allah'ın davetçisine uyun, ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Allah'ın davetçisine uymayan kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, Ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet o her şeye kadirdir. İnkar edenlere ateşe sunulacakları gün nasıl bu gerçek değil miymiş denildiğinde evet Rabbimize and olsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın der. O halde Resulüm peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Onlar var azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası felak edilir mi hiç? Elhamdülillahirrahmanirrahim.